Raša Raša ah. Se mi odga Otme ah. saba nazra Azil ah. Telefon, telefon hey, Nazlı Ruşen, kak Kak Ya bu se dairelam et diyo, Nazlı'ya bir şey vodur Kak Kak Kak Ablam nasıl? Oğlum sorsana! Ana, Nazlı'nın kötü bir şeyi yok değil mi? Yok yok, haksın ha! Müjde! İnek bulurdu! Ya bizde kötü bir şey var diye ödümüz koptu be anacığım. Ben bir nefes vereyim sonra konuşuruk, haydi. Alo? Alo? Alo? Kapatın. Ne oldu Ferda Ruhşen gözüme telefon kapattı. Aa! Ne ha? Anlamadım Hat kesilmiştir. Ne? Teknelerim. He ara ara. Ya ne değiller? Söylesene! Ya yok kötü bir şey yok güzel dedem. İyilik bulunmuş. Bulunmuş mu? He. Ruşan Sen ne değilsin oğlum? Nasıl yani? Ablam kurtuldu mu şimdi? Anam! Çay, Nazire. Bırak. Bırak. Alo! Nazire! Kızım, siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Ne yüzüme telefon kapatın siz? <gülüyor> Ruşen aklınızı kapadı ana! Ya ne olmuş, sorsana! Ya ana, da Ruşen'in dedikleri doğru mu? Doğru, valla! İlik bulundu, kızım! Nazlım kurtuldu! Allah! Ulan başkın! Ulan başkın! Ulan Oldu, vallahi oldu. Anne, dedemle konuşabilir miyim ben de? Babam Nazım, konuşmak istiyor. senle hadi vereyim. Alo. Güzel dedem, nasılsın, iyi misin? İyiyim Nazım, hem de çok iyiyim. Ben hayatımın en mutlu günü. Benim de dedeciğim. Ağlama, ağlama, Sen nasılsın kızım? Hargın sizin yok değil mi? Hayır, yok güzel dedem. Artık iyi olacağım. Bir daha hiç üzmeyeceğim sizi. Ne üzmesi kızım? Sen iyi da biz bütün eziyetlere razıyık. <gülüyor> selam söyle dede, Nazlı! Dende! Bak, Nazire selam söyleyin. Dende! Haydi kızım, hayırlı sabahlar. Haydi güle güle. <gülüyor> Sesi şimdiden iyi gelir. Ay çok şükür! <gülüyor>